يُسدح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاستقر الحديث في كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه Biliyorsunuz amellerin faziletleri hakkında konuşuyoruz. Onun hakkında sizlere bilgi vermeye çalışıyoruz. Bu haftaki konumuz ezanın fazileti ondan sonra da namazın fazileti ve diğer namazların faziletine yani nafile namazlar vesaire gibi namazların faziletine geçeceğiz inşallah. Evet ezanın fazileti. Yani ezanın tamam. önemi neydi? Ee, ezanın bizim için ifade ettiği şey ne? Yahut da okuyan kimse için ifade ettiği şey nedir? Ezan. Ezan bir alamettir. Ezan bir şiardır. Ezan İslam'ın şiarlarından Allah'ın şiarlarından bir şiardır. Sahabenin bir tanesini rüyasında görmesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da onu tasdiklemesi tamam, kabul şeklinde onaylaması ondan sonra da e, a.s.m'un müezzini Bilal-i Habeşi radıyallahu anhum okuması insanlara duyurması neticesinde İslam'ın şiarı olmuş bir alamet İslam'ın şiarı olmuş bir ayet alamet işarettir yani ve men yu'azzim şe'airillahi fe min takval gulubu kim Allah'ın şiarlarını tazim ederse, yani saygı gösterirse, o kalplerin takvasındandır diyor Allah Azze ve Celle Hacı Suresinde. İslam'ın şiarlarına sahip çıkmak gerekiyor. O kadar önemli bir şiar ki, sahabeler diyorlar ki, Resulü Ekrem Aleyhissalatü Vesselam bizi bir gazveye, bir böyle Savaşa çıkardığı zaman Beraber gittiğimiz zaman Herhangi bir kavme uğradığımız zaman Orada beklerdik Sabah namazı oluncaya kadar Eğer o kavimde o toplulukta O köyde ezan okunursa Hani ola ki Bir şekilde aleyhissalatü vesselama Yahut da sahabelerine sahabilerine birileri Gelmiştir o kavimde İslam davetini almıştır Ondan sonra kavmine İslam'ı tebliğ etmiştir ve orada namaz kılınıyordur. Orada ezan okunuyordur vesaire. İşte bir topluluğun Müslüman olduğunu, beldenin Müslüman olduğunu genel anlamda söylüyorum. E gösteren alamet ezan. Hadise dönüyoruz. Aleyhisselatü Vesselam işte e sabaha kadar bekletirmiş. Ondan sonra ezan okunursa oraya baskın yapmazmış. Sahabeler böyle anlatıyor. Ezan en büyük alamet. Ezan, beldenin İslam olduğuna dair, beldenin Müslüman olduğuna dair, beldedeki insanların Müslüman olduğuna dair bir alamettir. Devlet ayrı şeydir, halk ayrı şeydir. Kastın e, halkı kastediyorum. Dolayısıyla bu alamete, bu işarete, bu İslam'ın işaretine sahip çıkmak gerekiyor. Biliyorsunuz Avrupa'da daha birçok yerde açıktan ezan okutulmuyor. Sadece camilerin içerisinde okutuluyor bildiğimiz kadarıyla. Çünkü İslam'ın bir şiarıdır ezan. Ona müsaade ederler mi? Mümkün mü? <Sessizlik> <Sessizlik> Yahudiler ve Hristiyanlar, Ehli Kitap, asla sizden razı olmazlar. Ta ki onların dinine tabi oluncaya kadar. Onun için ezan çok önemlidir kardeşler. <gülüyor> ve... Bu açıdan alestratü vesalen faziletine binaen özellikle ezan okuna okuyanın müezzinin ee, faziletiyle ilgili onun elde edeceği sevapla ilgili bakın ne diyor. Abdullah ibn Abdurrahman rahmetullah aleyh Ebu Said al hudri Abu Said al hudriye soruyor. Ebu, Ebu Said al hudri bu ee, şey diyor. Abdullah ibn Abdurrahman'a diyor ki Muhakkak ki ben seni diyor, böyle koyunları otlatmayı, ondan sonra arazilerde, şöllerde dolaşmayı seven bir adam olarak görüyorum. Sen koyunların arasındayken, arazide iken, yani onları otlatır halde iken, namaz için, namaz için ezan oku ve sesini yükselt diyor. Sesini yükselt. Müezzinin sesinin diyor, geçtiği, ulaştığı cin, insan ve herhangi bir şey, herhangi bir şey o müezzine yarın kıyamet günü şahitlik edecek diyor. Subhanallah şu fazilete bak. Şu fazilete bakın. Müezzin bir ezan okuyacak ve onun ulaştığı, yani onu dinleyen herkes... İster insan olsun, ister cin olsun, isterse başka mahlukat. Ona yarın şahitlik edecekler, lehine şahitlik edecekler. Onun için bizde kırlara çıktığımız zaman, özellikle de ezanın duyulmadığı yerlere, velev ki ezan duyulsa bile ezan okumak meşrudur. Sesini yükselterek ezanı okur, ondan sonra namaza devam eder. Hele hele ezan duyulmuyorsa mutlaka ezanın okunması gerekiyor, vaciptir. İslam'ın bir alametidir, şiarıdır. Ki fazileti de ah, hadis'te geçtiği üzere çok büyük. Yani insanlar, cinler, diğer, diğer mahlukatlar işitiyorlar onu. Öyle güzel nafızları var ki yani Mehmet Akif Allah ona rahmet etsin o şair. Susmasın ezanlar diyor. Şiirinde bahsederken ezanın çok önemine vurgu yapıyor. Ezan bizim için vazgeçilmez bir şiardır kardeşler. Allah Azze ve Celle Maide suresinde اِذَا نُودِيَ لِسَّلَاتِ اِذَا نُودِيَ تُمِلَ السَّلَاتِ فَاتَّغَزُوهَا هُزُوَا Onlar diyor, siz onları namaza çağırdığınız zaman e, sizi alaya alırlar, eğlenceye alırlar. Zarıke bir ennhamu la Bu onların akledemeyen kavim olmalarından dolayıdır. Yani namaza çağrı esnasında birilerinin e, alaya alması, eğlenceye alması, onların akletmeyen bir kavim olduğunu gösteriyor. Ayet kelimesi bunu ifade ediyor. Namaza çağrı ezanla yapılır. Ezan ezan öyle etkili öyle tesirli bir söz ki şeytan onu okunduğu zaman kaçıyor. Bir hadiste geldiği üzere şeytan ezan okunmaya başlayınca çok affedersiniz, yellenerek kaçıyor. Yellenerek, işitmemek için kaçıp gidiyor. Ezan bitince tekrar geliyor. Tekrar geliyor. Kamet getirilince tekrar gidiyor. Ondan sonra kametten sonra tekrar geliyor. Biliyorsunuz kamete de ikinci bir ezan olarak e, isim veriliyor. İki ezan arası. Bununla kast edilen Birincisi normal bildiğimiz ezan, ikincisi de farz namaz için farza, farz namazına çağrı olan kamettir. Her ikisine de bazen ezan diye isim verilir. Bu iki ezan arasında yani ezan ile kamet arasında, kastımız o, ezan ile kamet arasında yapılan dua, makbul dualardan. Zaman zaman bahsediyorum, bazı zamanlar çok özeldir. Allah Azze ve Celle o zamanlara önem vermiştir ve, kullarını teftiş ediyor. Onlardan bir şeyler bekliyor. Kendilerine, kendilerinin Allah Azze ve Celle'ye yalvarmasını, onlardan, ondan bir şey istemesini bekliyor Allah Azze ve Celle. O vakitlerden biri de ezan ile kamet arasındaki vakit. Biz buna gittiğimiz yerlerde, Medine'de, Mekke'de, Suriye'de vesaire gibi yerlerde şahit olduk. Ama buralarda maalesef bu sünnet tam yaşanmıyor. Gerçi ezanla kamet arası biraz kısa tutuluyor. Biraz da onun etkisi var. Ama yine de aklınıza geldikçe ezanla kamet arasında mutlaka dua edin. Dua etmeye çalışın. Çünkü makbul dualardandır. Kaçılılmaz bir fırsattır. Çünkü ezanla kamet arasındaki zaman dilimi çok az. Bir derdin, sıkıntın varsa hemen aç elini yahut açmadan el açarak dua etmek zaten meşrudur. Aleyhisselatü Vesselam ellerini içiyle dua etmiştir. Kıbleye yönel. Ve Allah'a istediğin şeyleri arzat. Yine bu her iki ezan arasında, ezan nakameti arasında bir namaz vardır. Aleyhisselatü vesselam, her ezan nakameti arasında namaz vardır. Özellikle akşam namazı için, akşam namazının evvelinde biliyorsunuz, herhangi bir sünnet namaz yok. Akşam namazının sonrasında iki sünnet var. Dolayısıyla ezan, ee, bu hadisi de e, göz önünde bulundurarak bu hadisle amel ederek ezanla Kamet arasında iki rekat namaz kılarız. Bunun da faziletini elde ederiz. İnşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadisler hep Bukhari ve Müslim'den. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste şayet insanlar ezanda ve birinci saftaki kıymeti bilselerdi. Onda o bulunan şeyleri bilselerdi, eğer onun için böyle kura çekmeye kalkışsalar elbette kura çekerlerdi. Yani o ön sefa geçmek yahut da ezan okumak hususunda, kamet getirme hususunda yarışsalar, ee, kura çekmeye kalkışsalar elbette kura çekerlerdi. Onun faziletini, kıymetini onda elde edecekleri şeyi bilselerdi. Diyor. Hadi Ülkemizde, buralarda ezan belirli kimseler tarafından, e, namaz belirli kimseler tarafından bir şekilde kıldırılıyor, yerine getiriliyor. Ama en azından biz cemaat olarak birinci safta olmaya gayret göstermeliyiz. Birinci saf, safın çok önemli. Çünkü meleklerin salat ettiği, meleklerin dua ettiği bir yer, birinci saf. İmamın hemen arkasındaki saf. Çok kıymetli. Muaviye radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadiste diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam müezzinler kıyamet günü boyunları en uzun olan insanlardır. İnsanların en uzun boylulardı. Bu da yine ezan okumanın, ezanın bir faziletidir. Ezan bu kadar kıymetli. Sahibini yüceltiyor. Sahibini ahirette yüceltiyor. Makamını yüceltiyor, değerini yüceltiyor. Bizim için. Yani hepimiz ilgilendiren bir konu olmaz hasabıyla. Müezzin, ezan okuyan kimse ezanla bitirdiği zaman ona icabet etmenin fazileti. Abdullah İbni Amr'ın rivayet ettiği bir Ali Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ezanı işittiğiniz zaman müezzinin söylediği şeylerin aynısını söyleyin. Yani Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ondan sonra, اشهرع Allah اله الا الله, اشهرع لا اله şahit olun ki Muhammed Resulullah işareten Muhammed Resulullah. Sonra müezzin hayya ales salah hayya alel falah dediği zaman ne diyeceğiz? La havle ve la kuvvete illallah. Hakeza hayya alel falah hayya alel falah la havle ve la kuvvete illallah. Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah. Ondan sonra da kim salat ederse diyor bana salat ederse diyor Ali Sirati ves selam Allah da ona on defa salat eder. on sefer salat eder. Salat ne demek? Allah Azze ve Celle'nin salatı, kolunu övmesidir, sena etmesidir. Meleklerinin arasında en değer verdiği Cebrail, ondan sonra İsrafil, Mika'il ile Akhir, kendisinin değer verdiği, bizim bilmediğimiz ne kadar ileri gelen görevliler varsa, onların katında bizi anmasıdır, övmesidir, sena etmesidir. Subhanallah, kim bunu istemez? Allah da ona on defa salat edemiyor. Ve benim için vesileyi isten diyor Aleyhisselatü Vesselam. Vesile ne? O cennette bir derecedir diyor. Bu hiçbir kula verilmeyecektir. Hiçbir kul için bu uygun değildir. Sadece o derecenin vesilenin ben olmasını umuyorum diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ben olmasını umuyorum diyor. Subhanallah. Evet. Kim vesileyi isterse ona şefaatim hak olurdu. Nedir bu vesile? Hani bizim ezan dualarımız var ya. Allahümme Rabbi هذه davetü tamme ve salatü kâime âti Muhammedenil vesilete vel fadile vel vesilete bu işte derece. Vel fadilete ve vâthû mekâmen mahmûden illezi ve'atte vâd ettiğin makam-ı mahmûda Nebimiz aleyhissalâtu vesselâm'a ulaştırır. Makam-ı mahmud ne? Bir menzile var. Yani bir vesileyle elde edilen bir menzile, yani cennette bir derecesi var aleyhissalatü vesselamın. Bir de nesi var? Makam-ı Mahmud, övünmüş bir makam. Bununla kast edilen şefaatidir. Aleyhissalatü vesselam ahirette şefaat edecek. Hem de şefaatul uzma ile. Büyük şefaat ile. Nedir o? Hadisi kısaca şöyle özetleyecek olursan, insanlar olunmuşlar ve beklemekten artık usanmışlar. Güneş o kadar yaklaştırılmış ki insanlar güneşin sıcaklığından terliyorlar. Kimisinin teri dizlerine kadar, kimisinin göbeklerine kadar, kimisinin kulak möbelerine kadar çıkmış. Böyle sıcak, dehşetli bir ortamda insanlar bekleşiyorlar. Neyi bekliyorlar? Hakları, kendi hakları hususunda bir karar verilmesini, hüküm verilmesini bekliyorlar. Ve bu beklemeden Sıkılıp insanlar diyorlar ki biz insanların atası olan Adem'e gidelim. O bizim hakkımızda şefaatçilik etsin. Yani Allah Azze ve Celle'ye bizim için şefaatçilik etsin. Bizim için aracı olsun ona dua etsin istiyor. Gidiyorlar Adem Aleyhisselam Nuh Aleyhisselam'a gönderiyor. Nuh Aleyhisselam kabul etmiyor. İbrahim Aleyhisselam'a gönderiyor. Hadisi muhtasaran özetle veriyor. İbrahim Aleyhisselam Musa Aleyhisselamı gönderiyor. Musa aleyhisselam, İsa Aleyhisselamı gönderiyor. İsa aleyhisselam da Nebimiz aleyhisselatü vesselam'a gönderiyor. Hepsi birer mazeret sunuyor. Hepsi yaptığı hataları, huya kendilerince yaptığı hataları sunuyorlar. Onların hepsi e, hadis kitaplarında mevcuttur. Nihayet aleyhisselatü vesselam'a geldiklerinde, aleyhisselatü vesselam onlar için şefaatçilikte bulunuyor. Secdeye kapanıyor ve Allah azze ve celle'den, bu durumu kaldırmasını, beklemeyi, bitirmesini, artık kullar hakkında hüküm vermesi için Allah Azze ve Celle'ye yalvarıyor. Allah Azze ve Celle ona diyor ki kalk, dile, iste, istediğin verilir diyor. İşte bu şefaat-i uzma budur. Makamı Mahmud bu. Hiç kimseye layık olmayan bir makam. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir insan için Resulullah Aleyhisselatü yapacağı en büyük iyilik en büyük iyilik sünnetine tabi olduktan sonra, ezandan sonra onun için dua etmek. Ve <gülüyor> birisi andığı zaman aleyhissalatü vesselam'ı salatü selam getirmek. Çünkü bir hadiste insanların en cimrisi benim adım anıldığı zaman bana salatü selam getirmeyendir. Salatü selam getirildiği sürece artık onun için yapılacak şey yapılmıştır ve bu bitmez. Ali sıratu vesselam'ın ismi o kadar çok geçer ki yani bütün konuşmalarda, bütün konferanslarda, bütün kitaplarda özellikle yani dini anlatan kitapları ve konferansları kastediyorum mutlaka ismi geçecek. O zaman bize düşen sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhi vesselam. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala al Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala al Ibrahim innaka'l melik'el mecid. Hem duada, hem du şeyde, namazda her yerde söylenmesi gerekiyor. Başka onun adına kurban kesmek olmaz. Ona e, Kur'an'ın Kur okuyup onun faziletini onun sevabını göndermek diye bir durum söz konusu değildir. Böyle bir şey meşru değildir. Bunu ne sahabeler yapmıştır, ne de ondan sonra gelen insanlar yapmıştır. Ne de aleyhissalatü vesselam böyle bir şey emretmemiştir. Bilakis nerede olursanız bana salatü selam getirin demiştir. Özellikle cuma günleri bol bol salatü selam getirmeyi aleyhissalatü vesselam tavsiye etmişti. Salatü selam çok önemli. Hem ona dua ediyoruz, hem gereğince ona saygı duyuyoruz, tazim ediyoruz. Evet, ezanın Faziletleri bu şekilde. Geçiyoruz namazın faziletlerine. Öncelikle namaza yürümenin ve mescit içerisinde cemaatle namaz kılmanın fazileti. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste. Hadisler Bukhari ve Müslüm'de mevcut. Bir kimsenin cemaatle namaz kılması evinde veya çarşıda yani iş yerinde tek başına kıldığı namazdan cemaat içerisinde kıldığı namaz 25 derece daha faydalıydı. Sizden birisi abdest alır ve abdestini güzel yapar. Mescide sadece namaz için gelirse yani namaz niyetiyle gelir ve e, bu şekilde hareket ederse her bir attığı adıma karşılık Allah Azze ve Celle onun bir derecesini yükseltir ve ondan bir hatâsıdır. Mescide girdiği zaman Mescide girdiği zaman namaz kendisini alıkoyduğu sürece, yani namaz için beklediği sürece, namaz kıldığı yerde beklediği sürece ve abdestini de bozmadığı sürece Melekler ona Allahum mağfirlehu Allahum rahmehu. Ey Allah'ım onu bağışla, ona rahmet et diye dua etmeye devam edenler. Subhanallah. Meleklerin duası. Meleklerin duası kim nail olmaz istemez bunu. Allah azze ve celle daima bizlere melekleri dua ettirsin. Hep ona layık olan kullardan eylesin bizi. Evet. <gülüyor> Bir başka hadis. İbn-i Ömer radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste cemaatle kılınan namaz ferden münterden kılınan namaza 27 derece daha faziletlidir diyor. Şimdi bir hadiste 25 bir hadiste 27 derece. Bu rakamların en sonu esas alınır. 27 derece fazileti vardır. 27 derece. Bunlar nelerdir? Buna dair hadisten bir işaret gelmemiştir. Ancak alimler onların başında muhaddislerden Ebni Hacer Rahmetullah Aleyh Fethül Bari'de bu 27 dereceyi iştihaden kendisi gayret ederek saymıştı. Ve bunların içerisinde çok dikkat çekici şeyler var. Ben bunun fotokopisini yaptırdım inşallah dağıtacağım. Benim için en çok dikkat çekici olan şu madde var bu 27 derecenin içerisinde işte e, ezan okunduğu zaman mescide gitmek, mescide giderken dua etmek vesaire, tahiyyatül mecid namazı e, kılmak vesaire vesaire birçok bir sebep sayılır. Sonra cemaatle kılınırken ve cehri namazlarda amin demek ondan sonra vesaire birçok sebep sayılır. Ama en önemlisi çok dikkatimi çekiyor. E, umuyorum ki sizin başka maddeler de dikkatinizi çekecektir. Bir kimse Cemaatle namaz kıldığı zaman, cemaatin içerisine gider ve orada kendisinden ilme, takvaca daha üst kimseleri görür ve kendisine çeki düzen verir. İşte bu cemaat olmanın en önemli, en önemli maddelerinden biri. İnsan birbirine bakarak hareket eder. Hani derler ya, yüzüme yüzüme bakarak karar verir. İnsan kendisinden Takva üstüne olan kimselerden etkilenecektir. Aleyhisselatü Vesselam, dünya hususunda sizden aşağılara, ahiret hususunda da sizden daha takvalı, daha alim kimselere bakın diyor. Adam oraya cemaate gelecek ve kendisine ceki düzen verecektir. Ondan etkilenecektir. İnsan birbirine bakarak hareket eder. Onun için cemaat halinde hareket etmek gerekiyor. Cemaat namazına önem vermek gerekiyor. Ebu Hurelun radıyallahu anh rivayet ettiği bir başka hadiste, kim mescide sabahleyin erkenden ve zevalden sonra giderse Allah Azze ve Celle cennette onun için bir ev hazırlar. Her gidiş ve gelişinde, her gidiş ve dönüşünde onun için bir ev hazırlar. Cemaate gitmenin, mescide yürümenin fazileti kardeşlerim. Namaza bir de giderken nasıl gideceğiz? Vakarla, sekinetle gitmek gerekiyor. Koşarak, aceleci değil. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bunu yasaklıyor. Ebu Hureyla radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste namaz için teşvik edildiğiniz zaman, yani namaz için nida edildiği zaman namaza böyle koşarak gitmeyiniz. Koşar bir adımlarla gitmeyin. Sekinetle Gitmeniz gerekir. Namazdan neye ulaşmışsanız, yani cemaat halindeyken, cemaate nerede yetişmişseniz, orada girin ve kaçırdığınız, yani o namazı kılın ve kaçırdığınız rekatları, cemaatten ne kaçırdıysanız, onları tamamlayın. Muhakkak ki siz namaz kastıyla yola çıktığınız sürece namaz içerisindesinizdir. Diyor. Yani bir insan Mescide gidip namaz kılmak, cemaate yetişmek için evden çıktı. Velev ki son rekata yetişse bile namazın içerisinde. Yani yürüdüğü sürece mescide geldi yani yürüyerek gelip de efendime söyleyip e, <gülüyor> namaz için hareket ettiği sürece namazın içerisinde sayılıyor. Yani namazda elde edeceği sevabı elde ediyor. Elhamdülillah. Hatta bir insan evinden çıksa, bu Davut'ta gelen bir hadis tahtırladığı kadarıyla ve mescide geldiğinde imam namazı tamamlamış ve bitirmiş olsa orada kendisi tek başına namaz kılsa kaçırdığı için, cemaate yetişemediği için ama kastı da cemaate yetişmek olduğu için aynı cemaat sevabı alıyor diyor. Aynen cemaat sevabı alıyor diyor. Elhamdülillah. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ümmete çok şefkatli biliyor musunuz? O kadar şefkatli ki, o kadar merhametli ki. Allah Azze ve Celle <gülüyor> tabii ki herkese ondan daha fazla <gülüyor> diyor ki Allah Azze ve Celle Tevbe Sûresinde "Harîyüsün <gülüyor> aleiküm bilmetminîn ra'uufun Rahim size karşı çok hırsızdır diyor. Ali Vesselam'dan bahsederken, onun şimalinden. Onun hayatından, ahlakından da ileriki derslerde de, e, inşallah imkan olursa bahsedeceğiz. <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı çok önemli bizim için. İşte Tövbe Suresi'nde geldiği gibi. O ümmetine karşı o kadar düşkün ki. rahim Yani Allah Azze ve Celle kendisine verdiği, kendisine verdiği sıfatı Rasulüne de veriyor. Subhanallah. Tabii ki kendisi, yani Allah Azze ve Celle'nin kendisi kadar olmasa da kuluna bu sıfatı veriyor. Raufur Rahim. Yani çok rahmetlidir. Merhamet sahibidir. Yani size acı, acır, şevkat eder. O yüzden hatırlayın. Birçok yerde demiyorum. Ümmetime meşakkat vermeyecek olsaydım şunu emrederdim. Ümmetime şöyle vermeyecek olsaydım şunu yaptırırdım. Mesela misvakla ilgili. Ümmetime meşakkat vermeyecek olsaydım mutlaka her abdestle yahut bir başka hadisle mutlaka her namazda birlikte emrederdim diyor. Aleyhissalatü vesselamın şefkatini görüyor musunuz? Allah Azze ve Celle bize de o şefkatten nasip etsin. Onu örnek almayı nasip etsin. Namazda amin demenin fazileti. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste. Hadisler Buhari ve Müslim hadisleri. Sizden birisi, amin dediği zaman namazda, melekler de semada, gökte amin derler. Ve meleklerinkine eğer muvaffakat ederse, bunlarınkine aynı şeyden denk gelirse, onun diyor geçmiş günahları bağışlanır. Namazdayken amini sesli söylemek çok önemli bir şiardır. Bir hadiste Ali vesselam diyor ki Yahudiler çok hasetçi bir kavim. Çok hasetçi bir kavim. Ve iki şeye haset ederler diyor bir hadiste. Sizin amin demenize ve selamınıza. Onun için Ali Siratü vesselam selam efşü's selam ve et tam selamı yayınız diyor. Yemeği yediriniz. İnsanlar ölürken namaz kılınız ki selametle cennete girersiniz. İşte amin demek <gülüyor> günahların bağışlanmasına sebep oluyor. Bu kadar faziletli. Bu şiir, bu şuurda amin demek gerekiyor. Bu şuuru ara sıra yakalamak gerekiyor. Bizim günahlarımız bağışlanıyor ya subhanallah yaptığımız bir amelden dolayı. Ne kadar önemli. Vaktinde kılınan namazın faziletine gelince Abdullah ibn Mesud radıyallahu rivayet ettiği bir hadiste diyor ki ee, soruyor ne bir Ali sıratu vesselam hangi amel daha faziletlidir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem es vaktiha ala vaktiha vaktinde kılınan namazdır." diyor. Vaktinde kılınan namaz. "Thumma ay yu sor hangi sırül veliden?" Soru ana babaya ana babaya ilik etmek. "Thumma yu" "Kale el cehadu fi sebilillah Allah yolunda cihattır." diyor. Geçen hafta da söylediğim gibi bu hadisin başka sıyakları vardı. Kişiye ve konu, e, konuma göre, duruma göre Aleyhisselatü Vesselam bazı şeyleri öne almıştı. Evet. En önemli şeylerden birisi namazı vaktinde kırabilmek. Namazı vaktinde kılmak şu dönemde, şu vakitte o kadar önemli ki eğer biz vaktinde kılabiliyorsak işimizi bırakıp Meşguliyetimizi bırakıp namazı vaktinde kılabiliyorsa, gerçekten yiğit adamız demek. Kadınlar evlerinde yemeklerini, çocuklarını, şunlarını, bunlarını bir kenara bırakıp, tabii ki tedbirlerini alarak, her şeyi boş vererek değil, tedbirlerini ararak namazlarını vaktinde kılabiliyorlarsa, Allah onlardan razı olsun. O evde saadet var demektir. O ev halkı mutludur. Namaz kılınan evde nur olur Allah'ın izniyle. Allah Azze ve Celle bizden, eşlerimizden ve çocuklarımızdan yana namazdan mahrum etmesin. Hepsini de şöyle güzelce huşu içerisinde namaz kılanlardan eylesin. Sabah namazının ve ikindinin faziletine bakın. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste kim iki Serinliği kılarsa yani sabah ile ikindi kılarsa cennete girer diyor. Neden? Neden acaba sabah ile ikindi bu hadiste öyle geliyor? Sabah namazı şahitlidir kardeşler. Sabah namazı şahitlidir. Nasıl şahitli? Bir hadiste geldiği üzere devir teslim yapıyor melekler. Gündüz melekleriyle gece melekleri devir teslim. Herkese ikindi namazında da öyle. Devir teslim var. Her iki melek grubu da, teslim alan da, teslim eden de şahit oluyor o namaza. Bundan dolayı şahitli bir namaz. Kim namazının şahitli olmasını istemez? İnsanları bırak bir kenara. Melekler falanca Ahmet, Hasan, Hüseyin namazını kıldı. Allah Azze ve Celle'ye arz ediyorlar. Biz ona şahidiz diyorlar. Subhanallah. Falanca hanım namazını kıldı, sabah namazını. Vaktinde. Vaktinde. İkinli namazını kıldı. Meleklerin hepsi birden, yani iki grup melek birden şahitlik ediyorlar. Allah azze ve celle onların şahitliğinden razı olsun ve bizi onlara müstehak eylesin, hak sahibi eylesin. Sübhanallah. Bunun karşısında ikindi namazını kaçıran kimse için aleyhissalatü vesselam ne diyor? Kim ikindi namazını kaçırırsa ehlini ve malını kaybetmiş gibidir diyor. Allahu akbar. La ilahe illallah. İkindi namazını kaçıran hayatımızı yokluyalım. Acaba kaç defa ikindi namazını kaçırdı? Bile bile. Bilmeden yani unutarak veya uyuyarak. Bundan mesuliyet yok. Bundan kalem kaldırılmıştır. Ama bilerek, ticaretten dolayı, ondan sonra oyun, eğlenceden, filmden dolayı, maçtan dolayı, gezmeden dolayı, Oturmadan dolayı hangimiz acaba kaç defa namazını kaybetti, Ehlini ve malını kaybetmiş gibi bir konuma geliyor insan. Yani bu kadar korkunç. E bir düşünce insan yani ailesini yok olduğunu ve malının tamamen elinden gittiğini. E depremlerde öyle olmuyor mu? Adam bir bakıyorsun her şeyini kaybetmiş. Sokağın ortasında kalan kalmıyor. Bunu tasavvur ettiği zaman insan yani yerinde duramıyor ya Subhanallah. <gülüyor> O zaman sahip çıkmak lazım. Sahip çıkmak. Herkese sabah namazını da vaktinde kılmak gerekiyor. Sabah namazı fecir doğan e, güneş doğana kadar uyuyan bir kimsenin kulağına bir hadiste geldiği üzere şeytan işemiştir. Diyor. Onun için pratik tedbirler var. Bazı şeyler var. Mesela <gülüyor> tavsiye ettiğimiz kitaplar var. Çok faydalı oluyor. Burada da bir tane kitap var. Sabah namazı her kişinin değil, er kişinin harcıdır diyor. Çok önemli. Bu konuda sorun olanlar varsa mutlaka, mutlaka başvursunlar. Bize, kitaplara başvursunlar. Ee, arkadaşlarından yardım alsınlar. Ee, pratik tedbirlere, telefondur, zildir. Yani elinden geleni yapsın. İnsan sebeplere yapışacak, sonra Allah Azze ve Celle'ye tevekkül edecek. Yani sen salih bir amel yapmak istediğin sabah namazı gibi bir namazı kılmak istediğin de Allah sana yardım etmez mi? Allah. Kim sabah namazını cemaatle kılarsa diyor, Allah'ın zimletindedir o gün. Koruması altındadır diyor. Hele hele cuma gün sabah namazı. Bir hadiste geldiği üzere, cuma günü sabah namazı Allah'a en sevimli ibadetlerden biridir diyor. Bunlardan mahrum olmamak lazım. Evet. Yatsı namazının ve sabah namazının faziletini ifade eden şu hadise bakalım. Osman bin Affan radıyallahu anh hadisi. Diyor ki Resulullah şöyle derken işittim. Her kim yatsı namazını cemaat içerisinde kılarsa gecenin yarısını her kim de sabah namazını cemaat içerisinde kılarsa gecenin tamamını ibadetle geçirmiş gibi sabah var. Diyor. Sıcaklığı namazına ve sabah namazına gitmemek, gitmemek, münafıklığın anlamak. Aslında münafıklar gidiyorlar ona. Münafıklar bile gidiyor. Valla tuhfe salatı illa kusala. Onlar namaza tembel tembel gelinler. Onlar namaza gidiyor da tembel tembel gidiyor. Ya biz hangimiz e o yaz günlerinde ve soğuk kış günlerinde her şeye rağmen. Yatsı ve sabah namazlarına gidebiliyoruz. Bir tane hadis var. O kadar böyle insanı dehşete düşürüyor ki aynı zamanda teşvik ediyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam karanlıklar içerisinde karanlıklar içerisinde mescitlere yürüyen kimseleri tam bir nur ile aydınlık ile müjdele ediyor. Kıyamet günü. Karanlıklar içerisinde. Eskiler anlatıyorlar da şöyle bir metre kar olduğu zaman karı yara yara yara mescide gidermiş eskiler. Şimdi öyle ne eski adam kaldı ne eski karlar kaldı. Her şey bozuldu. <gülüyor> İnsanların elleriyle kazandıkları şeyler sebebiyle yeryüzünde kararı denizde fesat çıktı diyor Allah Azze ve Celle. Evet, soğukta, yağmurda Aşırı soğukta, yağmurda ruhsat yok mu? Var Ruhsat var cemaate gitmeme hususunda Özellikle hastalar için vesaire, Onların hükmü ayrı Fıkıh olarak Ama biz faziletinden bahsediyoruz Karanlıklar içerisinde Mescitlere yürüyen kimseleri Tam bir nurla müjdeleniyor Bir insanda Eğer şeytani vesveseler varsa Bakın buraya iyi kulak verin Şeytani vesveseler varsa biz çok bir takım şeylerle karşılıyoruz. Bizi hoca zannediyorlar, geliyorlar, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir sürü vesveselerle karşılaşıyorlar. Şeytani, cinni, ondan sonra vesaire vesaire. Hepsini açıklamak istemiyorum. Mescide gidin. Mescide giderseniz salim olursunuz. Mescitleri bırakmayın. Güvendiğiniz özellikle, sevdiğiniz mescitlere gidin. Yani e, tabi ki mescitlerin hepsi sevilir de şahısları kastediyorum imamları kastediyorum özellikle geri durmayın mescitlerde mescitte çok önemli ve eşleriniz ve çocuklarınız mescide gitmek istediği zaman onları al koymayın fitneden emin olunduğu sürece onları mescide gönderebilirsiniz veya beraberinde siz de gidebilirsiniz çünkü neden biliyor musunuz? mescitler Allah'ın en çok sevdiği mekanlardır. Allah'a en sevimli mekanlar mescidlerdir dünyanın İslami. En sevmediği mekanlar neresi? Neresi? Çarşılar. Hadiste öyle geliyor. Çarşılar, pazarlar. Çünkü şeytanın çok olduğu, kol gezdiği, her türlü yalan, hile, dolanın olduğu bir yer çarşılar. Çarşılardan uzak durmak gerekiyor. Orada iş yeri, görevi vesaire olanlar müstesna tabi. Onlara sözümüz yok. Ama özellikle alışveriş için çarşılarda gezmek, dolaşmak, market market dolaşmak Allah Azze ve Celle'nin sevmediği mekandasının haberin olsun. Kadınlar bile hasta. Boşluk buldu mu markete, boşluk buldu mu çarşıya. Elbette ihtiyacını görecek. Ne sıkıntısı varsa onu giderecek ama derhal evine kadın için mescid adeta evidir derhal evine gidecek ve orada <gülüyor> Kur'an'la e, namazına vesaire salih, amel, salih amellerine sarılacak o zaman huzurlu olur o zaman sükunete erer evet devam ediyoruz birkaç konu daha namazı beklemenin fazileti Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste diyor ki sizin hatalarınızı silecek bir şeye delilik edeyim ve sizin derecelerinizi yükseltecek bir şeye delilik edeyim. Aleyhissalâtu vesselâm'a diyorlar ki tabi ki elbette. Diyor ki Aleyhissalâtu vesselâm abdesti güzelce yaparsınız ve mescide abdesti güzel yaparsınız. Mescid, mescide girerken çok adım atarsınız ve bir namazdan sonra diğer bir namazı beklersiniz. İşte bu ribattır diyor. Yani Allah yolunda Allah yolunda nöbet beklemek gibi. Sınırda, hudutta nöbet beklemek gibi bir sevabı var diyor. Bu, bu bir ribattır diyor. Ribat. Bakıyoruz eskiden özellikle ee, yaşlar giderlerdi Mescidlerde Mesela öğlen gittiyse ikindiye kadar Veyahut da akşam yatsıya kadar beklerdi Ben bir anlam veremezdim ona Ama özellikle Mekke'de verdiğini de Rabbimiz sizlere de nasip etsin Orada insanlar O kadar çok bekliyorlar ki Mescidlerde namazları İşte onların hepsi Hepsi Allah'ın izniyle niyetleri salih olduğu sürece Amelleri e, Salih olduğu sürece Hepsi de sevap içerisindedir ...hepsinin de dereceleri yükseltiliyor... ...ve hataları siliniyor. Çünkü salih amel içerisindeler. Bir tane orada şeyden dinlemiştim... ...gassal'dan... ...cenaze yıkayan kimseden... ...bir adamın ölümünden bahsetti. Dört beş tane salih amel üzerine... ...bakın... ...adam... ...omre için geliyor... Namazını eda ediyor. O gün oruçta orucunu kılıyor. O gün tavaf ediyor. Tavaf esnasında düşüyor. Ve orada vefat ediyor. Dört tane salih amel. Beşincisi de ne biliyor musunuz? Beşincisi de anlattığına göre e, tavaftan çıktıktan sonra bir tane hastası varmış yakını onu ziyarete gidecek. Beş tane salih amel üzere vefat ediyor adam. Allah Azze ve Celle'nin lütfuna bak. Allah Azze ve Celle'nin şu insana verdiği ikrama bak. Beş tane salih amel üzere ölüyor. Salih amel üzere ölmek mümin alametidir. Salih amel üzere ölmek iman alametidir. İnşallah cennetliktir insan. İnşallah. Hiç kimsenin cennetliğine şahitlik edilmez. Aşere-i sonra Ali Vesselam'ın şahitlik ettiğinden sonra. Ama bunun alametleri vardı. İnşallah deriz biz. Beş tane salih amel üzere ölüyor. Şuna bak ya, Subhanallah, Salih amel üzere ölmek ne kadar önemli bir şey. Namaza giderken, namaz esnasında, abdestliyken, abdest esnasında, tavaf esnasında, oruçluyken, Allah'ım sen bize bunları nasip et. Sabah namazından sonra, sabah namazından sonra, namaz kılınan yerde oturmanın fazileti. Simak bin Harp, Cabir bin Semura'ya soruyor, aleyhissalatü vesselam diyor, namaz kıldığı yerde, yani sizinle beraber oturur muydu diyor, sizinle beraber oturur muydu? O da diyor ki, evet diyor, bizimle beraber çok otururdu. Namaz kıldığı yerden, ta ki sabah namazı, şey, sabah namazında namaz kıldığı yerden, Ta ki güneş doğuncaya kadar kalkmazdı. Ve güneş doğduğu zaman kalkardı diyor. Bundan sonra da her kim işte başka hadiste geldiği üzere namaz kılar, bir yerde namaz kılar, mescitte namaz kılar. Özellikle cemaat kast ediliyor. Cemaat içerisinde namaz kılar, sonra kalkar. Ee, şey, tabii ki güneş doğana kadar Allah'ı zikreder o bölümde. Ondan sonra kalkar, iki rekat namaz kılarsa bir umre ve haç sevabı almış olur diyor. Buna halk arasında işrak namazı denir. Bu aslında e, yani böyle isimlendirilmez. Bazı kitaplarda vardır işrak namazı diye. Ama <gülüyor> bu namaz o namazdır. Yani işrak namazı, halkın işrak namazı dediği yani güneş doğumu dediği güneş doğumu namazı diye isimlendirdiği Namaz budur. Bunun sevabı e, bir umre ve bir hac sevabı. Bunu kim istemez? İmkanınız olursa, izinlerde, tatillerde bunu yapmaya çalışın. Özellikle cemaat içerisinde. Alimlerden bir tanesine soruyorlar. Kadının bir tanesi soruyor. Peki diyor biz, peki biz e, ne yapacağız? Yani evlerimizde namaz kılıyoruz. O da cevap veriyor. Siz de inşallah, eğer o niyetle mescide gitmediğiniz halde, sabah namazını kılar, ondan sonra, Güneşte ona kadar Allah'ı zikreder ve iki rekat namaz kılarsanız aynı sevabı elde edersiniz diyor. Bu hadisten istinbat ederek. Evet yavrum. En, en az kaç kişi, yani kaç kişiyle cemaat olur? En az iki kişiden cemaat olur. Aferin. Bazıları üç kişi demiştir ama cemaatin en azı iki kişidir. Tek kişiden cemaat olmaz. En az iki kişiden cemaat olur. <gülüyor> Evet, Cuma, namazının, Cuma gününün faziletini de verelim ve bitirelim inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste, güneşin doğduğu günlerin en hayırlısı Cuma günüdür. Adem o günde yaratılmıştır ve o günde cennete girdirilecek ve o günde oradan çıkarılmıştır. Cennete girdirilmiş ve o gün oradan çıkartılmıştır. Kıyamet saati ancak kıyamet saati Cuma günüdür. Yani Cuma gün kıyamet kopacaktır diyor. Bizden önceki ümmetler bugünü elde etmeye çalışmışlardır. Allah Azze ve Celle cumayı onlara nasip etmemiştir. Onlara cumartesi ve pazarı vermiştir. Cuma günü husledip cumaya gelmek ve hutbeyi dinlemekle ilgili fazilette Ebu Hureyre radıyallahu şöyle diyor. Kim cuma günü gusleder, sonra cumaya gelir ve kendisine takdir edildiği kadar Namaz kılarsa yani tahiyyat-ül namazı mutlak namazlardan biridir. Ta ki imam hutbeye çıkıncaya kadar namaz kılarsa sonra da susar ve hutbeyi dinlerse sonra imamla beraber namaz kılarsa iki cuma arasındaki günahları bağışlanır diyor. Ve buna da üç gün ziyade diyor. Yani yedi artı üç on günlük günahları ne varsa ondan söyleyeyim. Cumanın da bu yönüyle fazileti fazla Cuma günkü bir saat vardır ki o saat çok faziletlidir. Özellikle ikindiden sonraki vakit. <gülüyor> Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği sahibi Ali <gülüyor> Aleyhissalatü vesselam Cuma günü hakkında konuştu ve dedi ki Cuma gününde öyle bir saat vardır ki bir Müslüman kimse O gününde namaz kıldığı halde o saate denk getirirse duasını Allah'tan bir şey isterse Allah ona verir. Bir başka hadiste 12 saat vardır diyor. 12 saat. Cuma günü 12 saat. Yani özellikle duanın kabul olduğu saatler. Ve bunun sonunda da ikindi namazından sonraki vakit. Yani ikindi ile akşam namazı arasındaki vakitin çok önemli olduğundan bahsediliyor. Ben burada size bir pratik bilgi vermek istiyorum. Şahsen ben acizane mi uyguluyorum? Cuma günü telefonuma bir şey yapıyorum. Böyle mesaj nedir önümü? Hatırlatma kuruyorum. Hatırlatma, güneş batmadan yarım saat veya bir saat önce hatırlatıyor bana. Du'a. Ondan sonra hatırlıyorum ve dua ediyorum. Siz de böyle yap. Cuma günleri hatırlatma kur. Cuma namazı kılınıyor, iş bitiyor bizde. Öyle değil mi? Ne zikir aklıma geliyor, ne dua aklına geliyor. Ama hadiste ikinden sonra duanın çok faziletli olduğunu söylüyor. Özellikle kadınlar da böyle yapabilirler. Erkeklik, erkeklere mahsus olan bir şey değil bu. Bundan mahrum olmasınlar. Cuma günü, bol bol salat selamla birlikte, cuma namazından sonra, bilhassa ikindi namazından sonra, mutlaka dua etsinler. Çünkü duaların kabul edildiği bir vakit. Aleyhisselatü Vesselam yalan söyler mi? Haşa vekillah. Kim o saate denk getirirse diyor, dualar makbul olduğu bir saate, onun duasına icabet edilir. Allah Azze ve Celle ona verirdi. O zaman bize düşen gayret etmek vesileleri edinmek Allah Azze ve Celle bize takdir ettiği salih amelleri vesileleri hakkıyla yerine getiren hakkıyla kendisine kulu olan hakkıyla dinini yaşayan anlatan ve bunu en güzel şekilde tamama erdiren salih kullarından eylesin. Amin. Ve bizi e, Firdevs cennetiyle müjdelesin. Salihlerin arasına katsın, günahlarımızı bağışlasın. Amin. Bizi ve neslimizi ıslah eylesin. Amin. Anne ve babamızı ve tüm Müslümanları bağışlasın. Amin. Allahümme salli ve sellem ala nebiyyina Muhammed. Subhanık Allahümme ve ben hamdik. Eşhirun la ilahe lenni testekurik ve vetubu uleyk. Soracağımız bir şey varsa buyuruz. Buradan fotoğrafı da hemen dağıtalım. Şu cemaatle ilgili fotokopimiz. Bir de geçen haftadan onar tane fazla yaptırmıştık. Geçen haftaları almayanlara verelim onları. Ah, bu bu haftanın içi. Dağıt bakalım.